Ülhakim Arvasi Ona Benim efendim Ben sana bendim Bir üfledin de Yıkıldı bendim Ben ki denizdim Dağ başı bendim Şimdi sen oldun Alem efendim Benim efendim Fezalemen Ölmemek neymiş, senden öğrendim. Kayboldum sende, sende tükendim. Sordum aynaya, hani ya kendim benim efendim. Benim efendim, emri yüklendim. Dağlandım kalpten ve mühürlendim. Askerin oldum, başta tülbendim. Okum sadakta. Elde kemendim benim efendim. Necip Fazıl Kısakürek Son yüzyılın tasavvuf alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi 1865'te Van ilinin Başkale kasabasında doğdu. i̇mam Ali Rıza bin Musa Kazım soyundan olup Seyittir. Hazreti Ali'ye kadar bütün soyu İslami ilimlerde derinleşmişlerdi. Birçoğu devrinin en büyük rehberiydi. Babası Seyyid Mustafa, Seyyid Talha-i Hakkari'nin oğlu Seyyid Ubeydullah'ın halifesiydi. Gördüğü kimsenin namaz konusundaki titizliğini allah Teala'nın ihsanıyla yüzünden anlardı. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve çok cömertti. Alimlere bilhassa 17. asırda Hindistan'ın Siyalkut şehrinde İslam alemini her yönüyle ışıklandırmış olan Abdülhakim Siyalkuti Hazretleri'ne pek çok muhabbeti vardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunlarından büyük alim Seyyid Daha Hazretleri'nin küçük biraderi Abdülhakim Efendi kendisinde misafirdi. Seyyid Mustafa Efendi'nin içindeki dileğine bu ilahi hikmet eklenince Doğan oğluna Abdülhakim ismini verdi. Seyyid Abdülhakim Arvasi Efendi'nin Rüyası Seyyid Abdülhakim Arvasi ilk bilgileri babasının yanında öğrendi. Sonra Başkalede İptidai ve Rüşdiye Mekteplerini bitirdi Ve o zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde müküs kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyatı, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Nehri'de gördüğü bir rüya üzerine tahsiline daha büyük ehemmiyet verdi. Bu rüyayı şöyle anlatmaktadır. Nehri isimli kasabada din ve fen ilimleri üzerine tahsil görüyordum. Ramazan ayını ailemle birlikte geçirmek üzere memleketime döndüm. Henüz ilk mektep kitaplarını tahsil ettiğim zamanlardı. Ramazan ayının 15. salı gecesi rüyada Allah'ın Resulünü gördüm. Bir taht üzerinde risalet makamında oturmuşlardı. Onun heybet ve celali karşısında dehşete düşmüş yere bakarken arkamdan bir kimse yavaş yavaş sağ tarafıma yanaştı. Göz ucuyla kendisine baktım. Kısaya yakın orta boylu, top sakallı, aydınlık alınlı bir zat. Bu zat sağ kulağıma işitilmeyecek kadar hafif bir sesle Fıkıh ilminin hays meselelerinden bir sual sordu. Allah Resulü'nün heybetlerinden büzülmüştüm. Suali tekrar sormaması için gayet yavaşça ve alçak bir sesle, din sahibi hazırdır, buradadır diye cevap verdim. Maksadım şeriat sahibinin huzurunda kimsenin din meselelerine el atamayacağını anlatmaktı. Resulullah Efendimiz ses işitilemeyecek bir mesafede bulunmalarına rağmen cevabımı duydular. Duymadan cevap veririz diye üst üste iki defa emir buyurdular. Ertesi gün öğlen namazı vaktinde pederimin camiye geliş yolları üzerinde durdum. Kendilerine bir şey arz edeceğimi hissederek yanıma geldiler. Rüyamı anlattım. Yüzlerine büyük bir sevinç dalgası yayılırken ''Seni müjdelerim, alemin faali seni mezun ve din bilgilerini tebliğe memur.'' buyurdular. İnşallah alim olursun, bütün gücünle çalış diyerek rüyamı tabir etti. Babama, kainatın efendisi huzurunda bunca din meselesi dururken bana haiz bahsinden sual açılmasının ve cevabının tarafımdan verilmesi hakkındaki Resulullah'ın emrinin hikmeti nedir diye sordum. Şu cevabı verdi. Rüya'nda sana sorulan soru fıkıh bilgilerinin en zoru olduğu için böyle bir sual senin ileride din ilimleri bakımından çok yükseleceğine işarettir. Bu rüyadan sonra 10 sene müddette cuma gecelerinden başka hiçbir geceyi yorgan altında geçirdiğimi hatırlamıyorum. Sabahlara kadar dersle uğraşıp insanlık icabı uykuyu kitap üzerinde geçirdim. İnsan gücünün üstünde denilebilecek bir gayret ve istekle çalıştım. Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri öğrendiği fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusuyla yanıyordu. Diğer taraftan Seyyid Taha'yı Akkari'nin halifesi Seyyid Fehimi Arvasi rüyasında Allahü Teala'nın Resulünü gördü. Peygamber Efendimiz kendine Abdülhakim'in terbiyesini, terbiyesini sana yararsın. ısmarladın buyurmuştu. Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1978 yılında Seyyid Fehimi Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu ve hocasından aldığı ilk emir, Tövbe ve istihare oldu. İstiharede şöyle bir rüya gördüm. Seyit Taha Hazretleri camide talebesi Seyit Fehime şu emir veriyordu: "Abdülhakimi al, elbisesini soy, cevazmatı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun." Seyit Fehim Hazretleri onu alıp cevazmatı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye bırakıyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiği şeklinde yorumlandı. Seyyid Abdülhakim Arvasi gördüğü bu rüyanın tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretleri'nin sohbet ve teveccühleriyle gönlünü nurlandırdı. 1882'de zahiri ilimlerde icazet aldıktan sonra 1888'de tasavvufta Nakşibendi yolundan icazet aldı. Bundan sonra memleketi Arvas'a dönen Hakim Arvasi Hazretlerinin burada büyük ilmi faaliyetleri oldu. Bunu kendileri şöyle anlatmaktadır. Memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim yetiştirdim. Bunları gönderdiğim yerler adeta irfan nuruyla doldu. O civarda medresemiz ilim feyziyle şöhret buldu. Valilerin, üst kademedeki memurların, bilhassa uzak yerlerdeki alimlerin bile övgüyle, stahişle bahsettikleri bir ilim merkezi oldu. Medresemizden yetişen ilim adamlarının okumalarına mahsus kitapları İstanbul'dan getirtiyordum. Medresemin bağlıları bu kitapları aşiretler ve kabilelere gönderip onları ilim nuruyla aydınlatırlardı. Mezunlarımızdan bazıları vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde müfti olarak vazifelendirilirdi. İçlerinden muhtaç olanları ev eşyalarını tedarik ederek evlendiriyordum. Seyyid Abdulhakim Efendi 1897 yılında hac vazifesiyle Hicaz'a geldiğinde... Önce Medine'ye gelip Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret ettim. Şeyh Abdulhakim Efendi 1907'deki hacı sırasında büyük alimlerden Şeyh Ziya Masum'un yüksek iltifatlarına mazhar oldular. Birlikte veda tavafını yapardarken Şeyh Ziya Masum Hazretleri kendisine Mürşidin Seyyid Fehim Hazretleri tarafından Nakşibendi Kadir'i, Sühreverdi, Kübrevi, çeşitli tarikatlerinden memur ve mezun olduğun gibi ilaveten sana veysilik yüksek yolundan da icazet verdim.'' buyurdular. Seyit Abdulhakim Efendi'nin ikinci haccından dönüşünden bir müddet sonra doğuda karışıklıklar baş göstermeye başladı. 1914 yılında 1. Dünya Harbi'nin başlarında Rus askeri İran tarafından gelerek Doğu Anadolu'yu işgale başladı. Bir taraftan da Ermenileri silahlandırarak masum Türk halkı üzerine kışkırtıyorlardı. Bu acıklı günleri o mübarek zat şöyle nakletmektedir. Hızla silahlanan Ermeniler Müslümanların mallarını yame etmeye koyuldular. O sırada bizim evimizi de tamamıyla yağmaladılar, soydular ve hiçbir şey bırakmadılar. Kışın başlangıcı sıralarında aile efradımız yakındaki dağ ve köylere kaçıp sığınmaktan başka çare bulamadılar. On gün sonra Allahü Teala'nın nütfu ve inayetiyle kasaba geri alındı ve ailece oraya dönüldü. O kış malsız ve imkansız olarak günü gününe yaşadık ve bin zorlukta bahara girdik. Bayıs ayında düşman kasabamıza bir saatlik mesafeye yaklaştığından hükümet tahliye emrini verdi. Tekrar dağlara ve çöllere göçtük. Evlerimizi, çarşılarımızı, medreselerimizi, camilerimizi tamamıyla yakıp kül ettiklerini haber aldık. Bu vaziyetten sonra bize hicret yolu göründü. Düşman istilasına devam ederek Van, Şafak ve Nurduz'u ele geçirmişti. Keldani aşiretleriyle Ermeniler, Dünyanın yaratılışından beri görülmedik zulüm ve vahşete yol açıyorlardı. Hicret edenlere Masiru adındaki bir dereden yol bulup gitmekten başka çare kalmamıştı. Bu istikamete yol veren bir derenin iki yanındaki düzlükte çoğu kadın ve çocuktan ibaret olan birkaç bin nüfus dağları sığınmıştı. Zira eli silah tutanların hemen hepsi Erzurum taraflarında ve cephede bulunuyorlardı. tamamen müdafasız kimselerden meydana gelen göç topluluğu, bir ana-baba günü manzarasıyla yol alıyordu. Ermeni fedaileri ise, Nurduz'dan beri bu perişan muhacirleri takip ediyor, genç kız ve kadınları esir edip götürüyor, büyük bir kısmını şehit ediyor, kalanları tekrar takibe koyuluyordu. Zaho'nun dağ ve çöllerinde muhacirlerin yüzde yetmişi, açlıktan can verip ve hatta hayvanlara ve kuşlara yem oldular. Memleketlerinde hanedan seviyesinde ve zengin olanlar, hicrette mahv ve perişan oldular. Bizimle beraber 29 köyün ihtiyarları, kadınları ve çocukları, ıssız çöl ve dağlarda elimize ne geçerse yiyip, bin türlü meşakkat ve zahmetle, O sene Haziran'ın birinci gecesi Ravandız'a girdik. Memleketimiz soğuk iklimlerden olduğu halde Ravandız gibi harareti 45 dereceden ziyade bir yerde 90 gün oturduk. Eylül'ün ikinci günü Erbil'e çoğumuz hasta olarak girdik. Kardeşim Seyyid İbrahim Efendi'yi kara toprakta Allah'ın rahmetine bıraktığımız gibi şehler Hanedanı adını alan dokuz erkek kardeşi ve Dört amcamın kız ve erkek değerli fertlerini Erbil ve civarında toprağa verdik. Ekim ayının dokuzuncu günü Musul'a vardık. Burada meşhur Celilizadelerin yaş bakımından büyüğü bulunan Hacı Emin Efendi tarafından o vaktin rayicine göre aylık otuz altın lira kirası olan yirmi odalı harem ve selamlık daireleri bedelsiz olarak bize ihsan edildi. Burada 18 ay kadar oturduktan sonra ayrılmak üzere veda ederken gönlümüzü hoş ederek bu evde 40 sene otursaydınız yine kira almazdım dedi. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Devamlı olarak Bağdat'ta Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesi civarında oturup Orasını vatan edinmek arzusunda bulundumsa da civarlarda İngiliz muharebeleri pek şiddetlenmiş bulunduğundan geçici olarak yine Musul'da kaldık. Daha sonra nüfuzumuz 150 iken ancak 66 nüfusla çöl ve sahraları Allah'ın yardımıyla aşarak Adana'ya geldik. Adana'da çeşitli hastalıklar sebebiyle defnettiğimiz nüfustan kalan 20 kişiyle Eskişehir'e geldik. Bunlardan bir kısmı Konya'da kaldılar. Geçim darlığından büyük sıkıntı içinde yaşadılar. Biz ise 1918 senesinin nisan ayı ortalarında İstanbul'a geldik. Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olup sonra Evkaf Nazırı olan ulemadan Hayri Efendi tarafından şu anda sağlık ocağı olarak kullanılan Eyüp Sultan yazılı medresede yerleştirildik. Dağılmış aile efradımı Allah'ın inayetiyle orada toplamaya muvaffak oldum. İstanbul'a bu surette sevki ilahiyle geldik. Yollarda görülen meşakkat ve sıkıntılar son buldu. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri daha sonra Gümüşsü tepesindeki Kaşgari dergahının şeyhliği, imamlığı ve vaizliğiyle vazifelendirildi. Bu arada 5 Ağustos 1919'da Sultan Vahidettin Han tarafından Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak da tayin edildi. Böylece hem çeşitli camilerde vaaz ederek ve hem de üniversitede hoca olarak İslamiyet'i yaymaya, din düşmanlarını susturmaya ve sindirmeye başladı. Seyyid Abdülhakim Efendi din bilgilerinde ve tasavvufun ince bilgilerinde, çok derindi üniversite mensupları fen ve devlet adamları çözülemez sandıkları zor bilgileri sormaya gelir sohbetinde dersinde bir saat kadar oturunca cevabını alır sormaya lüzum kalmadan o bilgiyle doymuş olarak geri dönerdi çok mütevazi pek alçak gönüllüydü ben dediği hiç işitilmemişti İslam alimlerinin adı geçtiği zaman, ''Bizler o büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız, gaip olsak aranmayız ve ''Bizler o büyüklerin yazılarını anlayamayız, ancak bereketlenmek için okuruz.'' buyururdu. Halbuki kendisi bu bilgilere vakıf bir insandı. Sultan Vahidettin Han kendilerini çok sever, takdir ederdi ve dualarını isterdi. Nitekim Abdulhakim Efendi Hazretleri şöyle anlattı. Memleketin işgal altında bulunduğu ve kurtuluş savaşının başladığı günlerdi. Beşiktaş'ta Sinanpaşa camiinde vaaz edip çıkıyordum. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip, sultan sana selam ediyor ve seni iftara çağırıyor dedi. Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri imamları çağrılmıştı. Yemekten sonra ser müsahip geldi. Sultanın selamı var. Hepinizden rica ediyor. Anadolu'da kafirlerle çarpışan Kuvai Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahidlere para ve duayla yardım etmeleri, eli silah tutanların Onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi rica ediyor dedi. Bu emir üzerine çok kimseyi Anadolu'ya gönderdim. Çok yardım yapılmasına sebep oldum. Bir defasında da Sultan Vahidettin Han Ramazanı Şerif ayında Hırka Saadet'in bulunduğu odayı ziyaret edecekti. Seyit Abdülhakim Efendi'yi de davet etti. Diğer ileri gelen devlet adamları ve din adamları da oradaydı. Bu vakanın devamını, hizmetlerini gören Şakir Efendi şöyle nakletmektedir. Sultan tam hırkay-ı saadetin bulunduğu odanın kapısına gelince, ''Abdülhakim Efendi nerededir?'' diye sordu. Oradaki kalabalık birbirlerine bakıştılar. O isimde birisini tanımıyorlardı. Arkaya doğru haber verdiler. Efendi Hazretleri, ''Benim ismim Abdülhakim'dir.'' deyince, ''Sultan sizi istiyor.'' deyip hemen yol açtılar. Sultan, kendilerini bekleyip, yan yana, ''biri dünya, biri ahiret sultanı'' olarak, Sultanül Enbiya Peygamber Efendimizin, saadetli hırkalarının bulunduğu odaya girdiler. Beraberce ziyaret ettiler. Çıkınca, sultan bereket sayarak, orada olanlara birer mendil, onaysa iki mendil hediye etmişler. Ben dış kapıda efendiyi bekliyordum. Geldiler ve ziyaretlerini anlattılar. Sultan herkese bir mendil verdi, bana iki tane verdi. Birisi senindir deyip birini bana verdiler. Abdülhakim Arvasi Hazretleri siyasete hiç karışmamış, siyasi fırkalara bağlanmamıştır. Bölücülüğe karşıydı. Talebeleri kendisine tekkelerin kapatılmasıyla ilgili olarak sorduklarında hükümet tekkeleri değil boş mekanları kapattı. Onlar kendi kendilerini çoktan kapatmışlardı demiştir. Bu muazzam görüş o günlerin umumi manada tekke ve deryah tipine ait teşhislerin en güzelidir. Abdülhakim efendinin yemesi, içmesi, yatması, kalkması, konuşması, susması, gülmesi, ağlaması hep Kur'an'a ve Resulullah efendimizin haline uygundu. Onun yemesini gören sanki adet yerini bulsun diye yiyor zannederdi. Her hali istikamet üzereydi. İstikamet yani... allah Teala'nın beğendiği doğru yol üzere olmak, kerametin üstündedir.'' sözünü sık sık tekrar ederdi. Talebelerinden bazıları, o ilim deryası büyük veliden şu sözleri ve menkıbelerini nakletmişlerdir. Her vesileyle sohbetlerinde namazdan bahsederlerdi. Namaz, aman namaz! Nerede ve ne şart altında olursa olsun... Mutlaka namaz kılın buyurdu. Yine buyurdu. Bir vakit namazımı kaybetmektense dünyaları kaybetmeyi tercih ederim. Talebelerinden birisi edep hakkında sorduğunda edep hududunda sınırlara riayet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edepse ilahi hududu muhafazadır. Gözetmektir buyurdu. Talebelerinden birisi, dünya sıkıntılarından bahsediyordu. Anlatması bittikten sonra, Allahü Teala'ya inanan ve güvenen kimse neden mahrumdur? Allah'tan mahrum olansa neye maliktir? Diyordu. Bir gün, set kenarında, hasır koltuklarında İstanbul'a doğru bakarlarken, yanındakilere dönerek, ''Şu İstanbul ne garip belde. İnsan mümin olmak için de, kafir olmak için de burada her vasıtayı, her imkanı bulabilir.'' buyurdu. Bir gün bir derslerinde şöyle buyurdular. ''Bizim meclisimizde bulunanlar sükut içinde otursalar ve sükuttan başka bir şey görmeseler bile, din bahsinde alim geçinenlerin hatalarını keşfederler, bir bir çıkarırlar.'' Kapalı çarşıdan geçerken karşılarına tanıdıkları bir iş yeri sahibi çıktı. Adam hal hatırdan sonra efendim dua edinde Allahü Teala ümmeti Muhammed'i kurtarsın deyince o da cevaben siz bana o ümmeti gösterin ben de kurtulduğunu haber vereyim. Hani nerede o ümmet? Buyurun. Talebelerinden Hafız Hüseyin Efendi anlatır. Tahsilimi İstanbul'da yaptım. Her toplulukta söz sahibiydim. Bir gün beni Abdülhakim Arvasi Hazretlerine götürdüler. Maksadım orada da söz sahibi olmaktı. Kendisine çok yakın bir sandalyeye oturdum. Sohbete başladı. Hemen sonra sandalyede oturmaktan haya edip yere indim. Sohbette hiç bilmediğim, duymadığım şeyleri anlatıyordu. Yakınında geri oturmaktan daha ya edip biraz geri çekildim. Biraz daha biraz daha derken nihayet kendimi kapının önünde buldum. Neredeyse kapıdan dışarı çıkacak hale gelmiştim. Ben yıllarca şehlik postunda oturmuş talebeleri olan biriydim. Seyyid Abdülhakim Efendi'yi görünce, tanıyınca şeyhliğin ne olduğunu anladım. ''Eteğine yapışmaktan başka işim kalmadı.'' dedim. O büyük zata talebe olmakla şereflendim. Bir gün Bayezid camide vaaz verirlerken konuyla hiç ilgisi olmadığı halde sizden biriniz eve gidip çocuğunu çatıya kremitler üzerine çıkmış güvercin kovalar görürse bağırmadan ''Güzellikle yavrum bak sana neler getirdim şeker aldım.'' desin Onu tutup içeri aldıktan sonra azarlasın buyurdu. Vaazı dinleyen akistarlı bir zat içinden şimdi bunun da ne ilgisi var diye geçirdi. Vaazdan sonra evine gidince baktı ki çocuğu evin damına çıkmış kremitler üzerinde güvercin yakalamak peşinde. Neredeyse kenardan düşecek halde. Çocuk küçük olup 3-4 yaşındaydı. Hemen Abdülhakim Efendi'nin nasihatlerini hatırladı ve öyle yaptı. Çocuk düşmekten kurtuldu. Necip Fazıl Kısa Kürek Anlatır Sene 1941 Almanlar sınırımızda. Ben bir gazetede çıkan yazılarımda da üstüne bastığım gibi İkinci Dünya Harbi'ne girmemizin bir an meselesi olduğuna kaniyim. Bu meseleyi huzurlarında savunuyorum. Lütfen dinliyorlar. Etraflarında yakınlarından birkaç kişi ve avukat Mahmut Veziroğlu isminde kendisini sevenlerden bir zat, harbe sürüklenmek mecburiyetimizi riyazi bir vaka halinde gösteriyor. Ve anlatıyorum. Sonuna kadar dinledikten sonra buyurdular ki, Harbe girilmez. Yalnız 1. Cihan Harbi'nde olduğu gibi pahalılık olmasa, Vesika usulü çıkmasa buyurdukları gibi oldu. Harbe girmedik. Fakat pahalılık vesika usulü milleti kavurdu. Mahmut Bey bana bu kerameti sık sık tekrar eder ve Müthiş! Müthiş! Herkes harbi beklerken harbe girilmez ve kimse vesika usulünü beklemezken o Olacak buyurmaları büyük keramet derdi. Faruk Bey anlatır. Bundan yıllarca vel oğlum Nevzat o zamanlar oturduğumuz apartman katının balkonundan aşağıya beton bir zemin üzerine düştü. Çocuğu koma halinde bir hastaneye dar attık. Ayıldı. Fakat akli melekelerini kaybetmiş haldeydi. İstanbul'a götürdük. Bütün mütehassıs sinir ve akıl doktorlarına gösterdik. Hemen hepsi ümit göremediklerini söylediler. Bir Rum doktor erken bunama teşhisini koydu ve şifası yok hükmünü bastı. Blue çocuğumu büyük amcası Abdülhakim Efendi'nin kollarına teslim ettim. Çocuk tekke'de 40 gün kaldı. Bu müddet içinde onu nazarlarından ayırmadılar. Sadece mahzunum. Mahsunum diye işlenerek işi Allahu Teala'ya havale ettiler. Kırk gün sonra Nevzat hiçbir zaman sahip olmadığı maddi ve manevi bir sıhhate kavuştu. Hukuk fakültesini bitirdi. Uzun yıllar DSİ'de avukatlık yaptı. Oradan emekli oldu. Abdülhakim Efendi biraderzadeleri olan Faruk Işık Efendi'yi çok severdi. Birisini met etmek isteseydi, Faruk hariç hepimizden iyidir derdi. Kabri Abdülhakim Arvasi'nin ayak ucundadır. Talebelerinden Tahir Efendi anlatır. Abdülhakim Efendi Hazretleri buyurdular ki, Evliyanın huzuruna dolu giden boş, boş giden dolu döner. Ne zaman Abdülhakim Efendi Hazretlerine gitsem, Ziya Bey yanında otururdu. Ziya Bey'e bir kitap verir, okuturlar ve izah ederlerdi. Bir gün yine öyle bir sohbette, Ziya Bey'e kitap okutup kendileri izah ediyordu. İçimden benim Arabi ve Faris'im Ziya Bey'den iyidir. Niçin hep onu okuturlar da bana hiç okutmazlar diye geçti. O gece rüyada, Abdulhakim Efendi'nin huzurundaydım. Gene Ziya Bey'e bir kitap vermişler, okutuyorlardı. Ama Ziya Bey'i sarıklı, alim kıyafetinde gördüm. Abdulhakim Efendi Ziya Bey'i bana gösterip "Biz, Biz boşuna, boşuna emek, emek vermeyiz. vermeyiz." buyurdular. Uyanınca o düşünceme çok pişman oldum. Bir gün Abdulhakim Efendi'ye gidiyordum. Yolda kendi kendime Abdülhakim Efendi'ye arz edeyim evliyalıkta yükselmek büyük iş bizim küçük gayretimizde elde edilmez. Himmet buyursunlar, tefeccüh eylesinler de o yüksek makamlara beni kavuştursunlar diye düşünüyordum. Vardım bahçede yalnız oturuyorlardı. Selam verip ellerini öptüm. Yüzüme bakıp Tahir Şu ağaç ne ağacıdır diye buyurdu. Manolya dedim. Şu nedir buyurdu? Gül dedim. Ya Tahir, bunların suyu bir, havası bir, toprağı bir de niçin boyları farklıdır? Mesela şu çimene ne yapılsa gül ağacı olabilir mi? Gül de manolya kadar büyür mü? buyurdu. Hayır efendim dedim. Demek ki farklılık İstidatlarından, kabiliyetten geliyor Ve demek ki Çim, ot, gül gibi Gülde manolya gibi olmaz Buyurup Tekrar bana baktılar Kusurumu bağışlayın efendim dedim Buyurdular ki Kur'an-ı Kerim şifadır Fakat şifa suyun geldiği boruya tabidir Pis borudan şifa gelmez. Dini dünya çıkarlarına alet edenlere karşı Eyüp Sultan, Fatih, Bayezid, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu A Camii kürsülerindeki konuşmaları bunların iftiralarına sebep oldu. Bunların tahrikiyle Eylül 1943'te tutuklanarak İstanbul'dan İzmir'e götürüldü. Bir müddet Meserret Oteli'nde sonra bir evde polis nezaretinde kaldı. Yakınları kendilerinin Bursa'ya nakli veya İstanbul'a iadesi için birkaç defa teşebbüse geçtilerse de her defasında red cevabını aldılar. Nihayet Ankara'ya nakline müsaade çıktı ve karar üzerine Ankara'da Hacı Bayramı Veli civarında biraderinin oğlu Seyit Faruk Işık'ın evine geldiler. Bu sırada hasta olduklarından Faruk Işık Bey'in evinde 18 gün hasta yattıktan sonra 27 Kasım 1943'te vefat ettiler. Ankara hiç sevmedikleri bir yerdi. Bu sebeple yakınları Mübarek naaşın İstanbul'a nakli için resmi makamlara başvurdular. Ancak kabul edilmedi. Şehrin belediye sınırları içinde ölenlerin asri mezarlığa gömülmesi şartı da vardı. Bu yüzden herkes eli kolu bağlı, mahzun ve üzgün bir durumda bulunuyordu. Çünkü kendileri bu mezarlığa defnedilmeyi istemiyorlardı. Keçiören'de damadı İbrahim Arvas Bey'in evinde gasıl, techiz, tekfin ve namazı eda edildikten sonra Ankara'nın kuzeyinde ve 24 kilometre mesafede bulunan bağluma getirilerek defnedildi. Telkinini kimin vereceği oğlu faziletli Ahmet Mekki Efendi'ye sorulunca Babam Hilmi'yi çok severdi. Onun sesini iyi tanır. Telkinini Hilmi versin buyurdu. Böylece telkin vermek ve kabri şerifine girmek vazifeleri talebesi Hüseyin Hilmi Bey'e nasip oldu. Ağlasın, kan ağlasın her Müslüman. Çünkü Seyyid Abdülhakim terk etti can. Âlim-ü âmil, veliy kamildi. Zatına mevdu idi sır nihan. Bağlum nahiyesi, eskiden beri sel, yağmur, dolu gibi afetlerin... Eksik olmadığı bir yerdi. Ancak Bağlum halkı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buraya defne olduktan sonra hiç afet görmediklerini beyan etmişlerdir. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin Sahabe-i Kiram ve İslam hukuku Er-Riyazü isimli eserleri mevcuttur. Ayrıca talebelerine gönderdiği Risale büyüklüğünde pek çok mektupları vardır. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır. Abdülhakim Efendi'nin 3 oğlu ve 2 kızı vardı. Oğullarından Enver Bey hicret esnasında 1918'de Eskişehir'de vefat etti. İkinci oğlu Faziletti Ahmet Mekki Üçışık Efendi İstanbul'da Kadıköy Müftülüğü'nde bulunmuştur. 1967'de İstanbul'da vefat etmiş olup, Kabri Bağlum, Kabilistan'ındadır. Üçüncü oğlu Münir Efendi İstanbul Belediyesi'nde uzun seneler çalışmış. Doğruluğu, çalışkanlığı, güzel ahlakıyla etrafının saygısını ve sevgisini toplamıştır. 1979'da vefat etti. Kabri Bağlum'dadır.